Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah baştan konumuz Enfal Suresi'nden 3 ayetli kelime. 2. 3-4 ayetli kelimeleri. Enfal Suresi'nde. Kuvan-ı Kerim tabi Allah-u Kerim Celle şanlıyor. Amenna billah. Kuvan-ı Kerim'de en fazla geçen konular imanla ilgili konular. Önce hepimize imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor. Bunun için Mekke'ye mükerremede gelen ayetlerin hepsi imanla ilgili idiler. Bir insanın imanlı kuvvetlendikçe o kişi allah Teala'ya yönelir. allah Teala'ya bağlanır. O kişinin ibadet yapması kolaylaşır. Hatta zorunlu hale gelir o kişi için. Rumel Ramiz-i Ceraihi Keremesinde Sizin billah bismillah. İnnel müminun. İnnel müminun ancak ve ancak müminler. Yani başkaları değil. İn değille ma harbi birleşince bunda Arapçada hem kesinlik hem de hasır deniyor buna. Kesinlikle ancak ki bunlar yani ancak ve ancak müminler başkaları değil. Ellezine işte bu müminler tabi gerçek müminler hakim müminler bunların sıfatları Nedir sıfatları? Şimdi tabii buradan müm olan nedir? Önce hepimiz kendimize bakacağız. Eğer bize de bu ayete geçen özellikler varsa, biz elhamdülillah gerçek müminler grubuna dahiliz. Eğer bakalım ayete geçen bu sıfatlar özellikler. Allah korusun bizde yoksa bunlar ve atan 90 tam değilse demek ki imanımız ne yazık ki tam olgunlaşanmış daha. İmanı zayıf olan kişi dünyada rahat yaşayamaz. inansızlık bunalımdır. tehlike inansızlık. İnsanlar başı başı baş kalır kardeş. insan ruhsal yönü gıda alamayınca tabi kişinin nefisliğinde başlıcak kalır. insan şeytanın oyuncu olur Allah korusun. Böyle Mevlamız bizlere ellezine işte bu gerçek müminler öyle müminler ki İzâ zükirallâhu Allah-u Teala Mevlamızın ismi şerifi anıldığı zaman Gerek kişi kendi Allah ansın Allah cicehaliyü ya da onun yanında başka tarafından Allah ismi cileşanü anıldığı zaman vecilet cilet onların kalplerine bir celallenme, korku, ürperti, titrişim olur kalplerinde. Eğer bir kişi Allah-u Teala zikrederken kendi kendine ya da o kişinin yanında Allah'ın ismi arıldığı zaman Celleşani, eğer o kişinin kalbinde hiçbir titrişim olmuyorsa, ürperti olmuyorsa, o kişinin kalbi duygusuz, duygusal bir duruma gelmemişse allah Teala, o kalp kişi, kalbin sahibi nezib illa şöyle kendimize baktığımız zaman eğer sevdiğimiz bir kişi anılınca ondan kişi tabi bir haz duyuyor mesela günümüzde ki çağımızın bir hastalığı da futbol muhtemelenler hastalığı bu spor değil bu neden spor değil 25. Kişi sahada 25 milyon onu izliyorlar sadece. nasıl izliyorlar Böyle gerilimle böyle... Sinirse gerilimle bunalım da... İyicilere işte. Bu spor değil, rahatsızlık bu. Tabi bir de sade kavgalar... Başka tabun yanında. Cehennette iş varıyor. İşte bu Sparta günümüzden bir... Vebası, hastalığı. Ama bunun şunu örnek görüyorum. Amacım onun şeyi değil... Yani onunla ilgilenmek. Şunun şu örnek görüyorum. Bir kişi... Tuttuğu takımı... Gol attığı zaman kendinden geçiyor kişi böyle, kol diye bağırınca böyle. O kişi tuttuğu takımını izlerken televizyonda, hele biraz da ona göre, güzel oyun mı artık o kişi her işten geçiyor böyle. Kendi oraya verebiliyor. Bu böyle tabi Ama, diğer yandan, Allah Celle i inanış var hem böyle. Allah efendim, seviyoruz diyoruz böyle, Tabi böyle bir davada bulunuyoruz. Sevemize gerek şart hatta. Ama Allah'ın ismi anılınca kalpte hiçbir duygusal işlem olmayınca tabi bu Allah sevgisi ne yazık ki dilimize kalıyor. Yani gerçekçi olamıyor bu dileği. İşte bizim evlam bize örnek görüyor bunu. Demek ki gerçek müminler allah Teala'yı kendileri zikrettiği zaman mesela Allah, Allah ya da kelime-i tevhid La ilahe illallah derken Subhanallah ve bihamdi gibi kişiye Allah'a terslik ederken mutlaka kalbinde de vermesi gerekiyor. Kalbinde bir ürperti titrişim olması gerekiyor. Asıl vecdet Korku anlamına geliyor. Korku nedir? Önce korku ikiye ayrılıyor. Bir gafillerin korkusu, bir de müminlerin korkusu. Gafil demek eğer bir kişi Allah taricileri şanıyı hatırlamıyorsa, hiç Allah adına gelmiyorsa, kişi sanki başı boş. Kim yarattı? Niçin yarattı? İnsan bu soruları sormuyorsa, insanın işin yaratıldığı sonuç ne olacak? İnsan bunları düşünmüyorsa, o kişiye dini açıdan gafil deniyor. Tabi ne abi gafil kişi? E, yaratılığını bilmeyince, yaradılış amacını düşünmeyince, kişi tabi başı başka Allah'a korsan böyle. Yani zavallı koşuyor böyle. Nereye koştığını bilmiyor, bilirse koşuyor kişi böyle. ...öyle koşu moşu derken... ...şey bir bakalım... ...bu dünyada bizlere başkaları vardı... ...bu dünyada... ...biz yoktuk, topraktık... ...peki ne yaptı onlar... ...onlar da bizim koşuşçular... ...onlar da koştular efendim... ...savaşçılar, kavga ettiler... ...tartışçılar... ...esnafı, amiri, memuru... ...şusu, busu... ...boğazam bir olaylarla böyle... ...çalkandılar... ...peki sonuç oldu her biri boşu boşuna yoruldu muhtemelenler? Nasıl yoruldular? Yani çocukların oyun oynaması gibi. Şimdi çocuklar birkaç bir araya geldi mi tabii oynar çocuklar böyle Bu defa ama çocuklar oynarken oyunun farkı değil ama. Çocuklar işi ciddi alıyorlar oynarken. Çocuklar bu oyunu ciddi aldıkları için de kavga ediyorlar. Çinli niyolar, barışıyorlar, dövüşüyorlar, hatta bazen soğuk alkolsü meydana çıkar. Efendim altı oyun, oyun ama çocuk oyunu falan değil, çocuk oyunu ciddi alıyor. Sonuçta ne oluyor? Gibi şeyler kalmıyor böyle. Oyun bitiyor, efendim tam zil çaldı ya, hatta annesi bizi çağırıyorlar. Boşuna giroldular, boşuna dövüşüler, boşuna al kadar teredile şub oldu böylece ki insan ne yapıyor muhteremler? Gerçekten biz oyundayız böylece. Biz oyundayız böylece. Yani kaderimiz belirli muhteremler? Hiçbir şahıs bir kişi bir nefes fazla bu dünya almaya onun elinde yetkisi yok. Böyle. Ecellerimiz yazılmış nefes sayısı ile. Nefeslerim tükendiği anda neci azarsam gelecek Tam oyun bitti, zil çaldı, gel bakalım ya Nasıl ki çocuklar, boşuna tartışırlar, kalp pırtılar, kavga ettiler, üstüne başlar, çaburlar, yoruldularsa, ne yazık ki insanlarda öyle, biz de öyle yoruyoruz. İşte bizden önceki baktığımız zaman, onlar öyle görüyor muhtemelenler. Yani tarihe dönüp baktığımız zaman, hele büyük savaşlar, diktatörler, Derebeyleri, krallar, şunlar, bu imparatorlar, şunlar, bunlar, ordu hükmedenler. Peki ne aldı bunlar sonuçta? Her bir istersemez azdala boyun eğdi, o kefeni giydi, yer altında gömüldü gitti. Peki ne oldu işler? İşte bir insan bunları düşündüğü zaman o kişiye kafil olamaz, olamaz. Allah onu tanımaz İşte Şimdi gafilere korkusu vardır. Gafilere sonra korkar. Neden korkar? O maddeden korkar. Aniden gök gürler. Eyvah ne oluyor acaba? Bir şimşek çakar aşırı derecede çatır çatır. Eyvah ondan korkar muhtemelen. Hele deprem. Oldu mu olacak mı olacak ki takım şey ortaya çıkar. Şahiyalar üdü patlar. Nedir bunlar? İşte bunlar gafilerin korkuları bunlar böyle. Allah unutmuş, sanki şu alem başı boş, sanki o deniz suları başı boş, sanki toprak atmosferimiz başı boş sanki, sanki hayatı başı boş, kâns sanki haşa öyle zanneder, her şeyden korkar. Fakat bir insan hidayete erip de İmanı kuvvetlendi mi kişinin? O kişiye Mevla'yı tanımaya başladı mı? Onda da korku olur şimdi. Bu da iki ayrılıyor bir korkuda. Biri havfül ikab birincisi havfül ikab diyor. Allah'ın azabından korku. Önce bu başlar ama. Eğer bir insanda Allah'ın celeşanü azabından korku dönemi başlamışsa işte o kişinin kalbinde, gönlünde önü başlamıştır. Kişi devamlı önünü görmeye başlar. Evet, önünde bir ölüm diye bir olay var, gerçek var. Bu aşılamıyor. Günümüze kadar bir tek kişi bunu aşamamış. aşamamış. Ölüm diye bir şey var. Tabi bir kabir var. Kabirde azap var, suvalde var, mahşer var, saat köprüsü var, cehennem var da var. Buna kafül ikab diyor deniyor. Allah azabına korkma. Bir de kafül azamet ve celal var. İkincisi, eğer bir insan bu yolda ilerlerse, kişi artık içinden marifetullah deniyor, imanı kuvvetlense, kişiye Allah'ta tanıma başlarsa, bu defa azab korkusu o kişinin kalbinden gider, onun kalbinde artık yalnız. Allah'ın azameti, celali, heybeti Allah-u ın Teala'nın yani saygıya dönüşe bir korku olur. Utanış Allah'tan edeb eder kişi. Böylece. İşte bu korku meleklerde de vardır ve peygamberlerde de vardır. Bu için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri içinizde Allah'ı en iyi bilen benim en çok korkan yine benim gibi Peygamber muhtemelen baktığımızda. Allah-u Teala'yı bildikçe, bu azamet, kudret muhteremler, Allah'ın kudreti. var işte. Bu alemlerde bir tek zerre, haşa, başıboş değil muhteremler. Zaten bir zerreye, yani zerre Arapça, en küçük, madde en küçüğüne denize deniyor, atom yani günümüz dediğimiz. Aşağı bir atoma sözü geçmeyen, görmeyen, bilmeyen zaten alemi hükmedemez. Çünkü her şey atomdan oluşuyor. Her şey atomlardan. Atomdan oluşuyor böylece. Ağaçta yediğimiz ceviz meyvesi atomdan oluşuyor. Nasıl atomdan oluşuyor? İşte gökten yağmur yağıyor. Top atomlar çözünüyor, eriyorlar bundan, bunlar. kardeşim. Bunlar birikip emiyor bunlar ya ki kemiyor Hem de her bir kükü kökü kendine lazım gelen elementre miyor Bak madde. Mesela bir bir ki burada olur başkıda olmaz. Niye orada olmuyor? Ona göre element orada yok çünkü efendim. Bunun için bazen süni gibiler gerekiyor, takviye gerekiyor bunlar Yani abi nasıl bir koyun diye meraya gidiyor, şehre gidiyor koyun. Koyun Otunu yiyeceğini seşiyor kuyum böyle. Bakıyor, kokluyor, bakıyor. Bazısını yemiyor kuyum böyle. Seşiyor. Karınca da rızkını biliyor. Kuş rızkını biliyor. Bakın Allah'ın kodizine bakın muhtemelen kardeşim. Allah'ın kodizine bakın böylece. Bitki kökü de o da rızkını diliyor böyle. O bitki böyle yer altından böyle kırılıyor, kırılıyor, kırılıyor böylece. Rızkını orada buluyor bu şeker böyle. Bak ne oldu atomlar? Rızka dönüştü bence. Bitki dönüştü. Onun tabi hayvan insanıyor, yiyor. İşte insan nesil geliyor. İnsan altında oluşuyor bence. İşte gerçek müminlerin birinci sıfat özelliği bu. Allah'tan korkma Celleşaluhu. Allah'ın tarihi unutmama. Allah'ın ismini saygıyla anmak Allah'ın da zamanda, mutlaka kalbinde bir ürperti, bir titrişi <gülüyor> olması gerekiyor kişinin kalbinde. İkincisi, veati <gülüyor> hayatı <gülüyor> İkincisi, bunlar üzerine Allah ayet okunduğu zaman Allah ayetleri Kur'an-ı Kerim muhtemeler. Yani bir kişi yanında Allah ayetleri Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman gayet imandan imanlara bunların daha kuvvetendir. Daha ziyadeleştir imanlara. Neden? Çünkü Kur'an okunduğu zaman Kur'an'da Allah'ın ismi geçiyor, şahane O kişi şu anda Allah'ı hatırlıyor, iman daha kuvvetleniyor. Yine Kuran-ı Kerim'de cehennem geçiyor, cennet geçiyor, mahşer yere geçiyor. Kişi o anda onları hatırlıyor, o kişi şu anda imanın daha kuvvetlenmesine neden oluyor muhtemelen. Kuran-ı Kerim'i Kur'an diye dinleme gerekiyor sadece. Eğer yalnız okuyan kişinin sesi çok güzel olsa yani makamı güzel olsa da ondan kişiye bir haz duysa ama diğeri Kuran'ı geleme düz okuyor tabi yanlış değil ama düz okuyor ondan haz duymasa yine bu gerçi anlamda Kur'an dinle anlamına gelmiyor yani diğerinde Biraz nefsani oluyor böyle. Onun kulakları o sesler hoşlanıyor, makamdan hoşlanıyor, onun için dinliyor. Demek ki kon okunduğu zamanda tabi ister kişi kendi okusun, ister başta okusun. Kuran okunduğu zamanda insan imanının daha da kuvvetlenmesi gerekiyor. evli şöyle örnek veriyor. Bir kimsenin diyor uzakta, gurbette yakını olsa evladı olsa, canı olsa uzakta tabi eskiden telefon yoktu cepte hiç yoktu, yoktu eskiden annesine mektup vardı tabi eskiden mektup da artık aradan aileler geçecek, mektup gelecek şöyle buyuruyor bir kimsenin Uzakta, gurbette canı var, ciğeri yakını var. O yakınından, sivdi yakınından, ona mektup geldi zaman, ki genel mektupta diyor, boş şey olsa bile işte, iyiyim, sen nasılsın, mahzun böyle yani, boş şey olsa bile, ama o kişi bundan muazzam zevk alır böyle diyor. O mektuptan. Kendi okur, okutur, dinler, onu saklar cebinde yapar. Yasın altına koyar, tekrar okur, tekrar bakar, i̇şte, oğlundan geldi, kızından geldi, işte kardeşimden geldi, annemle de babamdan geldi diye o kadar zevk alır diyor. Bir Kuran nedir? Allah'tan gelen müktü bizlere işte muhtemelen. Yani düşünürsek gerçekten yani Kuran okurken erimemiş ağzım aslında böyle. Allah kelamı Kur Allah kelamı. Hem bugün üzerinde tek Kuran kal kalmıştır böyle İncil tabi değişti biliyorsun böyle. Ferhat tahrif edildi. Bozuldu. Bozuldu. Bugün Hristiyanlar bile kabul ediyorlar böyle. Yani İncil'in değiştiğini. E tarihsel bir olay bu. Yani tarih günü hepsi belli bunların. İşte İzlik'te, Kadıköy'de, Efes'te, şurada, burada, şu tarihlerde İncil sürekli değişti. Kim değişirdi? Papazlar. Ne hatta papazlar? her dönemin papazları kendi görüşlerine kadar yok şöyle olması lazım, böyle olması lazım diye böyle karıştı, karıştı, hala karışıyor. Hala karışıyor. Bugün tek ilahi kitap, sema Kore-i Kerem kore Kerem bir harfi değişmedi muhtemelinde. Allah'ın korumasında. Gerek incir, gerek terrak, onlar o zaman insanlara bunları ezberlemezlerdi bunları ebelece. Yalnız din adamları bunları okur, o kadar ebele. Halka inmemiş onlara ebelece. Fakat kore Kerim halka indi bakınız. Allah veriyor muhteremde. Sonra Kore-i namaz okuması Allah'tan allah Teala farş kıldı namaz okumasını. Yani her Müslüman ne kadar e, zekası zayıf da olsa ezber yeteneği olmasa bile her Müslüman'ı hiç olmazsa Fatih'i ezberleyecek yine hiç olmazsa bir kar su ezberilmesi ezberlemesi gerekiyor Kore-i Kerim'in. indi. Bir de İslam'da ne var? Namazın cemaat kılınması var. En hücra köylerde bile dağ başına bile ki on hane olan köyde bile mutlaka bir cami yapılmış ezan okunmuş orada namaz cemaat ile kılınıyor. Cemaat-i kılınıyor. İmam Efendi seçti okuyor vakitte. Seçti okuyor. Tabi her zaman başka başlığı okuyor. İşte Kore-i Kerim'in halka mara olmuş mu Peygamber'in zamanında böyle. Kore-i Kerim okunuyor, ezberleniyor ve Kore-i Kerim yaşanıyor de Emine yaşanıyor. Bunun için elhamdülillah kore bir harfini kimse değiştiremedi, değiştiremeyecek de Allah-u Teala'nın korumasını böyle bir kitap elimize elhamdülillah. Yani Allah kelamı olduğu her bir harfi Allah kelamında kesin. Yani Allah bunlara buyuruyor. Demek ki gerçekten bizler Kuran-ı Kerim'i dinlerken aslında onu Allah okuyor Cedin Allah kelamı Cedin Bir hocanın, hocadan muhterem kişiymiş. Bunun bir talebesi varmış hocanın. Hoca o talebesini çok severmiş hoca. Hatta o talebesi derse gelmediği zamanlarda hoca öyle feyzi almazmış sohbet yapmaktan, ders okutmaktan. Hoca bakıyor bir gün bu talebesine bakıyor. Gözleri çukurlaşmış. Yüzü biraz sararmış. Yavrum diyor hastam oldun? ne oldu evladım? Seni biraz değişik farklı gördüm. Hocam hasta değilim ama diyor. Her akşam diyor eve gidip yatsan sonra Kerim biraz okumadan yatamıyor mu diyor. Elime Konekerem'i alıyorum. Biraz okuyayım derken diyor kendimi oraya kaptırıyorum. O kadar tatlı geliyor ki bana diyor. O kadar fezi geliyor, o kadar zevk alıyorum Kerim'den. Bazen kendim geçiyorum. Ancak sabrede okunca kendime geliyorum. Uyku yiyamıyorum. Bu için böyle oluyor. Hocası diyor, peki yavrum diyor, bu akşam diyor, okuyor mu kuran Kerim'i? Sanki ben yanındayım. Size misafirim diyor. Ben seni dinliyorum. Sen bunu okuyorsun. Olur mu evladım? Olur hocam. Şimdi öğrenci talebesi o gece ama tam inanıyor. Ne derse aynen uyguluyor. Hocasının sözünü tam böyle kafasına yerleştirmiş. Evet, hocam bu bize misafir, yanında oturuyor, hocam beni dinliyor. Tabi daha güzel edebe bürünüyor, diz çöküyor, oturuyor, daha şöyle tane tane harfleri çıkar çıkar okuyor. Bakın daha az okuyor. Sabah oluyor hocası, ne yaptın yavrum? Hocam dediğini aynen uyguladım, yaptım ama biraz daha az okuyabildim bu akşam. Peki hocam diyor. Bu akşam da yavrum diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, senin evine sana misafiri gelmiş. Peygamber oturuyor, seni dinliyor, sen Peygamberimize kol okuyorsun diyor. Öyle olur mu evladım? Olur hocam diyor. Fakat öyle bir talebiymiş ki, buna tam uyguladığı gibi bir de o hali yaşayan talebeymiş. Eve geliyor, ee, bağışlayan peygamber benim evimde misafir. Beni dinleyecek. Abdestini tazeliyor. Biraz daha temiz bir şey üzerine giriyor. İşte oturuyor. Tabii daha edepli, terbiyeli, daha güzel oturuyor. Daha koron kerim, kelime kelime, harfleri, heceleri çıkara çıkar daha düzgün okuyor. Daha az okuyor bize. Sabah oluyor. Sabah oluyor ama macup. Utanıyor hocasından. Hocam bu akşam daha az okudum. Olsun yarın diyor. Bu akşam da Allah Teala seni görüyor, biliyor, dinliyor. Sen bu akşam Allah huzurundasın. Öyle tefekkür et, öyle okuyacağım diyor. Evde çocuk titriyor. Allah beni görüyor, biliyor. Allah huzurundayım. Allah beni dinliyor. Bir titriyor kendine kendine. Hemen banyoya gidiyor. Gusü abdesti alıyor. Taze ediyor böyle. Bütün çamaşırını değişiyor. İlk yılda namaz kılıyor. Oturuyor ama Allah huzurunda. Allah beni görüyor, biliyor, sözümü biliyor, dinliyor Mevla'mı öyle böyle diyor. Evimizi besmele çekiyor. Elhamdan başlıyor. Elhamdan başlıyor... ...İyyâke... nabudiye geliyor. İyyâke... ...diyor... ...fakat Nâbudi diyemiyor ama. Yine... ...baştan ...Elhamdan baştan oluyor... ...yine... ...İyyâke... ya yani ancak ve ancak sana burada. Buradaki ke... ...buna Arapça zamir deniyor... E, ...muhatap zamiri... ...sana anlamına geliyor... ''İyyâke ancak ve ancak sana.'' O zaman Allah razı. hitap ediyor. Tabi o öğrenci Allah'ın olduğunu bilincinde. Allah beni biliyor, geri, görüyor, sözümü dinliyor diye bu mülhazayla, bu duyguyla ''İyyâke'' diyor, ağlaman başlıyor. ''Ya Rabbi, ben yalancıymışım Allah'ım. Affet beni Allah'ım.'' diye ağlaman başlıyor. Ve mi artık fazla. Sabah oluyor, derse gelmiyor. Hoca bakıyor, bu öğrencisi yok. Hava yok sana, mağdur hava yok. Feiz ondanmış. Böyle. Yani hoca da boşta kalıyor. Hoca ondan feizini alıyor. Böyle. Bakıyor öğrencisi, gönderiyor iki kişiye. Gidin bakalım ne oldu arkadaşınız. Gidip bakıyorlar, hastalmış, yatıyor, ateş gibi sanki sayıklıyor. Allah'ım Allah'ım affet beni. Ben yalancıymışım Allahım affet ben diye sayıklıyor. Geliyorlar hocam hasta yatıyor. Hoca kalkıyor gidiyor ziyatine. Yavrum ne oldu gitmiş olsun acıyı gözüne. Hocam ben sanayat öğrenci değilmişim işte affet hocam beni. Ben yalancıymışım hocam ağlıyor. Yavrum ne oldu Değil, ne oldu ayrılar sere bakalım. Hocam ben her gün beşerket namazımda iyi iken la diyordum. Yani ya Rabbi Allah'ım yalnız sana kulluk ederim. Allah böyle günde 40 defa, 40 reket namah aradı beş reket Allah Teala günde 40 defa iyyâke nâbü dediğim halde ben Allah'ı unutup başka bir şeye de kulluk etmişim. Yalancıymışım ben. Yok i̇şte Kur'an Allah'ın kelamı Celleşah'ın. Yani ne kadar tab anlatamayız tabii, anlayamayız. Bunun bilincine tam varamayız da böyle. Yalnız şunu bilelim ki, elhamdülillah yeryüzünde Allah kelamı de Kur'an'dır. Bu da gerçek müminlerin ikinci sıfatları, özellikleri. Üçüncüsü, ve alâ Rabbim eder. ve alâ Rabbim yetevekkelûn. Bunlar Rablerine tevekkül ederler. Bunlar Rablerine. Bak burada Rab geliyor. Rubiyet. Rubiyet yani yaratan, yöneten, yönlendiren, terbiye eden var. Terbiye, olgunlaştıran böyle İnsan ana karında Önce olgunlaşma bedeniz açıdan oluyor olgunlaşma. Organların teşekkülü anında. Peki bunu kim yapıyor? Bunu kim yapıyor? Kardeş? Hücreler akıllı, bilinçli hücreler? Onlar mı organları oluşturuyorlar? Her hücre hedefine şaşırmadan bakıyor. Her hücre hedefine şaşırmadan mesela bizler yabancı bir yere gidelim. ilk defa hatta küçük bir kasabaya, yabancıya gidelim. Mutlaka onu soruyoruz. İşte falan yer neresi, otel nerede, şu bu nerede? Hatta yalnız gidiyoruz, geri dönüyoruz. Hele şöyle büyük bir şehire gitsek, hele Avrupa'ya gitsek tamamen şaşırır muhtemelen bence. Bakınız o ana karnında üç kanın içerisinde hücrelerin hiçbiri Hedefini şaşırmadan her biri tam yüzü isabetiyle hedefine varıyor. Yani gözcüsü göze gidiyor böyle. Nehre böbreğe gidiyor. Beyin beyine gidiyor böyle. ayağa, ayağa gidiyor böyle işe. E bunları kim yapıyor Yani hücrenin her biri bilinçli mi ağaç her Hücreler bilinçli bunlar böyle şey. Bunları kim yönlendir bunlar böyle. Bir iş yerinde iş sahibi olmasa sahipsi olsa. Ordunun baştan komutan olmasa muhteremler. Hatta bir sınıfta öğretmen olmasa çocuklar birbirine yerler. olur kar beri. Sonra bakın bir özellikle şu var bir de. Bazı organlar çift bir de. Aksine. İki kulak var. İki kulağa eşit sayıda hücre geliyor. İki kulağı böyle. Eğer aynı cins hücreler ama ikisi eşitseydi kulağa gidiyorlar böylece. Eğer bir kulağa fazla gitseler kulağın biri büyür Eğer gözün bir fazla gitseler gözün biri büyür. Hele dişler çıkarken böylece. İşte daha bizler ana karnındayken Allah'ın rubiyeti robis mevlamızın o da işte bak terbiye ediyor. Önce bedensel ...olgunlaşma böylece... ...olgunlaşma... ...ki insan orada... ...dünyadaki yaşama... ...uyum sağlama... ...durumuna gelince... ...Mevlam dünya'ya gel diye bakalım böyle... ...gel bakalım dünyaya diyor... İşte dünyada bize... ...Mevlam elhamdülillah... ...rızkımıza veriyor... hava yaratmış, suyu yaratmış... ...Mevlam böylece... ...onadan İsva'yı bize Mevlam organlar vermiş bir solunum sistemi havayı soluyacak. Havada değişik gazlar var. Ama bizde oksijen lazım böylece. Anında akciğerde laboratuvar var sanki böylece. Anında tahlil yapılıyor. Oksijen alınca diğerleri dışarı veriliyor. Böylece. Evet. Hepsi giriyor burnumuzdan giriyor. Aksijen hepsi gidiyor gazların. Ama diğerleri dışarı çıkıyor böyle. E burayı kim yapayım muhtemelen? Yani biz mi yapıyoruz bunları böyle? Biz uyurken... Yine son mislimi çalışıyor yine. Böylece. Çalışıyor bunlar. Böylece. İşte demek ki ana karnındaki yaratılışımızda, dünyaya gelişimizde, dünyadaki yaşamımızda yalnız yalnızca Allah'ın ruhbiyeti esmasında oluyor. Tecerfiye. Kimin ne var başka bir şey. Böylece. İşi yok. Bunun için müminlerin tevekküyü Allah-u Teala'ya oluyor. Hazreti Abdülkadir Gelani diye bir zat biliyorsun vardır. Peygamberimizin neslinden kendisi geliyor. Gavsül-Azam makamında yani onun gibi evlullah ancak 500 sene bir gelirmiş galiba. öyle evlullah. Gavsül-Azam makamında kendisi çok büyük bu bir Ramazan günü doğmuş. Annesi buna süt örüyor, almıyor. Ne zamana kadar akşam ezan okunana süt almıyor herhalde. Akşam ezanı Allah haber diyor, ağlan başlıyor. Anne süt örüyor, hemen alıyor. Ne zamana kadar ta imsak vaktine ne kadar süt alıyor bu tane? İmsak vakti oluyor. O annesi, süt emmiye gene ablice. Annesi anlıyor ki, bu yavrum, elhamdülillah maneviyatı üstün bir kişi bu yavrum diyor. Hep böyle Ebeğe devam ediyor böylece. Bu çocuk babası öldü, itim kaldı. İki kardeş bunlar. itim kaldı babasından. Annesi de tabi boş kaldı değil. Zaten kıymetli bir eşyanın zarfı deniyor. Yani konduğu kabı da kıymetli olur muhteremdür. Mesela hurda, demir. Nereye tabii, tabi? Hadi bir sandığa konuyor efendim. Ama güzel mücevherler ona göre bir şey konuyor efendim. Şimdi gerçekten iyi bir anneden de tabi iyi yavru var muhteremler. Çünkü o annenin kanı ile çocuk gelişiyor. Onun kanı ile gelişiyor efendim. Hele büyüme çağında olgunlar çağında babadan tamamen kopuyor. Sıvı annenin kanı ile besleniyor. O gelişiyor. Onun sütünü tabi şu gelişiyor. Bu çocuk 7 yaşında Kore yerimi baştan başa ezberliği hafız oluyor. 7 yaşında kore baştan Kerim baştan ezberliyor, hafız oluyor. Ama öyle hafız oluyor ki El-i suresini okur gibi kore Kerim'i okuyor. Hiç bakmadan böyle. Hemen derdisi okuyor böyle. İki Arap çok okuyor, okuyor hocasından. 9 yaşına geliyor. Orası yavru ki, yavrum Abdülkadir, artık benim sadece bir şey kalmadı. Size beni geçtin yavrum diye. Zeka okuduğunu unutmuyor. Hocam ben de okumak istiyorum. Doyamadım ilme ama. Güzel yavruma diye. Benim sadece bir şeyim kalmadı yavrum. Sen beni geçtin yavrum diyor. Eve geliyor ağlayarak. Annesi yavrum ne oldu Abdülkadir? Anne. Hocam artık beni okutmayacak. Ben ilme doymadım. Ben de Rabbimi tam tanıyamadım daha. Ben ilimsiz nasıl dururum, karantina kalırım benim, Cahile kalırım. Peki ne hocam yavrum? İşte bari, hocam böyle dedi. Yavrum bak diyor elhamda diyor, hafızını yaptın yavrum diyor bak, Arapçayı kisin okudun yavrum diye işte. Bak yeter sana yavrum bak diyor. Ben etem dul kadınım, bana yardım edersin. Tabi tarlası var işte, ekini ekini var bu şekilde. Annesi bunu alıyor yanarsı şey günü. Çift sürmeye gidiyorlar. ama tabii tabi öküzelle sürülüyor. Çift sürülüyor. Bu çocuk öküzelle sürerken sürerken öküzelle dönüyor da çocuğa bakıyor da Abdülkadir sen bu işi yaratılmadın ki diyor ona. Bir daha cezbi aşk kulağı geliyor yanıyor ağlaman başlıyor. O kadar ağlıyor. Haka yine devam ediyor. Biraz sonra bir mola veriyor. İsa veriyor. Öküzler o şeyden boyunca böyle kurtarıyor. Sebe bırakıyor. Ot önlerine koyuyor. Şimdi i̇şte öküzlere bakıyor. Öküzler ağzını doldurarak ot yiyorlar böyle. Ama zevk de yiyorlar. Karşı öküzler bakıyor, bakıyor, bakıyor. Hemen koşup öküzün boyunlarına sarıp ağlamaya başlıyor. Ne mutlu sana. Sen bunun için yaratıldın. Ama ben bu için mi yaratıldım? Yani tarlaya koş, eve git. Bir cami namaz kıl, gel. Ben bu için yarattım. bana bu? Benim Rabbim bunun için yarattı. Ruh bunu kabullenmiyor. Ruhsal yönü geniş yok. Ağlaman başlıyor. Annesi karşılığını görüyor. Yavrum niye ağlıyorsun? Anneciğim. Bu her beni tatmin etmiyor anneciğim. Tamam diye tarlaya, eve, ahire, camiye edeceğim. Der, evleneceğim işte, işime, çoluğuma, çocuğuma, şuna, buna edeceğim. Anne, ben bunu hiç yaratıldım anneciğim. Bu hayat benim tatmini anneciğim etmiyordu. Ben Rabbimi daha tanıyamadım. Ben de Rabbimi daha sevemedim daha. ben Rabbim niçin yarattı? İlim işte anneciğim, doymadım diyor. Annesi bakıyor, yavrusunda bir tabi cevher var, ruhsal yönden, ufku açık... Peki yavrum diyor. Ben önünü kesmeyeyim. Senin yavrumun izin vereceğim diyor. O gece annesi uyumuyor. Bu yavrusun hırkasının içine bir astar dikiyor. Astarın da içine kırk tane altın. Kore'sinden seksin altın kalmış. Kırk öbür oğluna kırk buna vereceksin. Kırk altını hırkasına dikiyor ama teker teker şimdi gibi teker teker işten dikiyor. Sonra işte tavukları pişiriyor. Bana bir fırında bir hemen bir çöre bir şey yapıyor. Artık sabrımız yıktan sonra kahvaltı yapıyorlar. Çorba tabulonu içiliyor. Yavrum, daha senin doğumun yavrum başka türlü olmuştu yavrum diyor. Sen diye benim karındayken daha Allah bazen zikirlerden diyor ben duyardım diyor annesi. Bunun için yavrum sana izin veriyorum diyor. Ama tabi o zaman De gidecek, rübete girecek. görüşemeyiz diyor. Helallaşıyorlar. Annesi bunu köyün üstüne kadar çıkarıyor. Diyor ki son olarak sarılıyor, öpüyor yavrusunu. Yavrum, sen her şeyi benden dahi biliyorsun ama ben de anne olarak sana bir tavsiye bulunacağım yavrum. Anneciğim söyle. Yavrum, öleceğe de bilirsen yalan söyleme yavrum. Doğru söyle yavrum. Öl ama doğru söyle yavrum. Olur mu diyor. Olur amacığım, sana söz örüyorum böyle diyor. Yavrum diyor ne zaman diyor para gerekirse işlerden asrı kesersen altın çıkarsın buradan böyle diyor. Ormanlık köyden çıkıyor. Önce kasabaya gidiyor. Bir kervan bekliyor. Bu Abbasi'ye döneminde oldu. O zaman ilmek merkezinde Bağdat'ta merkez olduğu için Bağdat'a gidecek. O dönemde tabi otobüs yok. Bir şey yok böylece. Ancak bir kebe, deve topluluğu, kervan deniyor bunlara. Komoya gelecekler. Ona girecek böyle. Bakıyor, Bahat'a giden bir kervan, deve topluluğu geliyor. Kim diyor kervanın başına? İşte filan diyorlar. Kervan başına gidiyor. Anca beni Bahat'a götürür müsünüz? Yavrum sen evden mi kaçtın acaba? 9 çocuk, yanında kimse yok. Sen yavrum, evden mi kaçtın acaba yavrum diyor. Hayır amca diyor. Annem, babam rahmetli olmuş. Ben küçükken daha. Annem bana izin verdi. Beni bu annem gönderdi, Bağdat'a gönderdi. Peki neydi sevim Bağdat'a? İniyetli kişi araştırıyor. İlim okumaya gidiyor. Peki bir şey biliyor musun okumasını? E hafızım oku bakalım buradan diyor. karşı şey soruyor. Okuyunca inanıyor. Evden kaçmadığına götürüyoruz yavrum diyor. Alıyor buraya kervan kervana yola çıkıyorlar. Bağdat'a yaklaşınca Bağdat ormanlarından geçiliyormuş. Öyle bir geçit varmış orada. Orada eksterya harami denen eşkiyalar Bunlara bası yaparlarmış çok zamanlar. O yüzden korkarlarmış. Ama korkular başlarına geliyor. Tam o boğazın geçerlerken ormanda iki tarz sağdan soran eşkalarına basıyorlar böyle. O zaman kılıç çekiyorlar. Atları geliyorlar. Durun bakalım. Bunları sarıyorlar. Duruyor tabi ki araban. İnin aşağı aşağı iniyorlar. Herkese bir sıraya kuyu, Birkaç tanesi. Diğerleri diğerleri malları alıyorlar üstü arıyor herkesin böyle üstü arayan o harami eşkıya Abdülkadir gelince biraz da zayıfmış miyok yani duymuş genişle biraz da işte bakıyor ufak çocuk yaşını göstermiyormuş şu anda işte bakıyor e, o bir paramarı olmaz diye aramada yani bir soruyor ağzına ve kaçıyor sen paramarı var mı diyor yani, yani yok desey mi geçecek onu var diyor ne kadar param var? 46'm altın var. Yani kırk altın kimse yokmuş tabi. Şimdi bu da çocuk yalan söylüyor diye eşkıya. Kızıyor. Eğen telinden bir dakikada vuruyor. Vuruyor ama yere düşüyor tabii. Yere düşüyor. O kadar eşkıyanın başı alt üzerinde alınıyor, gözlüyor. Şeye, durumu görüyor. Allah' onların kalbine merhamet veriyor alanda. Sanki kendini yarısı bulmuş gibi. Eşkeçler gel bakalım bağırıyor. Ona korkuyormuş ya çok. Bir de buyur efendim niye çocuğa vurdun? Efendim, Yalan söylüyor. Ne dedi? İşte kırk varmış. Çocuğu al getir bakalım buraya diyor. Alıyor çocuğu. Geliyorlar. Atla şey diyor. Şimdi reis liderleri soruyor şimdi Abdülkadir Hazretleri'ne. Yavrum Abdülkadir. Ne diyorsun? Bahate gidiyor. Niçin için diyorsun? İlim okuma gidiyor. Peki yavrum, param var mı yanımda? Var. Ne kadar var? Kırktan altınım var. Nerede bunlar? Annem bana dikti. Gösteriyor. Tutup bakıyor. Yaşadığı, yuvarlayacak saray madenler bir şey. Metal bir şey var böyle şey. işte. Çıkıyor kılık birini kesiyor. Bakıyor. Gerçi altın lira. Bak yavrum diyor. Biz eşkıyayız diyor. Yani eşkıya demek acımasız, merhametsiz, gazda, zalim demektir diyor. Bu anlamda eşkiğe göre böyle diyor. Ben de düştün sen bana alacağım ya Alacağım bunlar diyor. Neyi söyledin bunları seninle diyor. Amca, annem bana son bir vasiyette bulundu. Yavru ölürsen öl yalan söyleme dedi diyor. Anneme söz verdim ben de. Tabii sorunca var mı? Diye, vardım ben de diyor. Onun için. Peki ama de düştün başayım Ben bunu alacağım şimdi diyor. Sen ilim on göbe de gidiyorsun. Ne yaparsın orada? Gülüyor. Amca ben buna güvenmiyorum ki. Ben Allah'a güveniyorum. Allah bana yeter amca diyor. O beni görebiliyor. Rızkım yazmış. Ben Allah'a güveniyorum diyor. Bunlar hiçbir şey mühim bunlar için böyle. Bu çocuğun böyle Allah'a güveniyorum derken öyle bir hal oluyor ki anında. Eşkeye bak işe yanıyor böyle. Işte. Arkadaşlar gene diye. Eşyanı çağır, Gelin bakalım buraya diyor. Ben de bu işi teybih ediyorum böyle diyor. Ben bu işi teybih ediyorum. De bu işi bırakıyorum böyle diyor. Bu işi bırakalım. Bırakalım, bırakalım böylece. Gelin bu kervandakiler mal ortaya yollamış böyle. Paralar, eşyalar. Hep mal alsın bakan diyorlar. Alıp videolar İşte Allah-u Teala'ya tabi insan tam tevekkül edebilse Allah Mevlam. Allah-u Teala dilerse Mevlam Allah Teala yılanlara mer merhamet etmiyor bakman Allah Teala. Yani yılan bile kişiye dokunamaz böyle şey. Aslan kişiye köle olur. Allah dilerse celal böyle. Neden? Bütün kalpler görülür Allah'ın denetiminde tasarrufunda her şey böylece. Başboş değil. Bu işi Mevlana buyuruyor. Ve ala rabbihim yetevekkelu. İşte bu gerçek müminler. Allah-u Teala Celleşani'yi ederler, ona güvendirirler. Peki, kul sebeplere yapışmasın mı? Yapmasın mı? Bu tevekkül konusu tabi kitaplarda işte önce tevekkül, sebepleri, şunlar bunlara yazar. Ama gerçekten bu tevekkül bir makamdır makamı. Tebükür makamı. Nasıl makam? Eylülia makamlarından bir makam. Hem de en üst makamda birisi bu. Önce teb makamı vardır. Önce bir kişi teb makamına girecek. Bakınız. Bir insan bu makama girmeden o kişi tebükürü ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Önce ilk ilk basamak derece teb makamı. Nedir teb makamı? Kul öyle hale gelecek ki Allah'a tam bilecek kul böyle. Yani imanla hep bağlantılı bunlar böyle şey. Kulun insanın imanı o duruma gelecek ki Allah'tan kişi bir an gafil olamayacak. Allah beni görüyor, biliyor diye böyle Kişi bu duruma gelince tabi insanlığın beşleri, bir sıfatlarının bazı bir e, işten gelen duygusal bir şeyle o kişiye arada bir hafif görüşte bile titrer birdenbire böyle. Allah görebiliyor böyle. Allah huzurunda başkaları. Şimdi mesela bir makam şoförü muhtemelen böyle. Bir makam şoförü bir kamyon şoförü bir taraftar şoförü mesela. Bir kamyon şoförü tek başa oturmuş arabasına alkol de alır müzik de çalar efendim pis pis söyler konuşabilir istekçi yapabilir böylece. Ama bir makam şoförü, başbakanın, bakanın, valinin, makam şoförü ne yapardı? Hemen şeyin yanında böyle, hastaneye geçtiye böyle kapıyı açar, şey yapar. Devşen geçti de? edep oturur otağında, yani oturuyor işte. İşte kişinin imanı kuvvetlendikçe, kişi biliyor ki Allah huzurundaki kişi fakravara varabilir, varabiliyor otağında böyle Allah Tanrı cehâli, el basir. Allah görür her şeyi. Kardeşi. Allah es Allah her şeyi yapar. Bunun için birçok kişiler, böyle olgun kişiler, konuşurken sesleri kısılıyormuş böyle. Allah da hayatından böyle işe. Bir kere boş konu gövise girsin, bir gerçeği böyle söylerken, onların sesi kısılmaktan kardeşim. Onların tabii oturmaları, yemek yemeleri, yatmaları, her şeyleri bir edebile Allah huzurunda. Bakam şoförü gibi. gibi. Direksiyonda ama arkasında vali, bakan arkasında var. Ya mesela generali şoförü, bakam şoförü başka oluyor böylece. İşte bir insan bu şekilde Allah Celleşah'ın imanı kuvvet edince, o kişi de önce tevbe hali gelir. Tevbe hali gelir böylece. Kul günahından korkmaya başlar. Kul günahlarından ürperi günahlarından böyle şey. Yani ufak bir ağızdan boş şey çıksın, hafif bir gözü bir harama bir şey, bir şey olsun, yani bir nadiren öyle bir şey olsun, kul titrer böyle şey. Önce kula tevbe hali başlar ve önceki günahlar içinde kul gerçekten tam tevbeder. Günahlar için böyle şey. Bu kul hatırlayınca günahlarını içi yanar böyle. Gözden yaşlar yanar böyle. İçi yanar Allah öyle aff eder şey. Ondan sonra sabır makamı geliyor böyle. Rıza makam böyle gelir gelen makamlar, Allah tevekkül makamı ancak sonra geliyor böylece. Şey. Tevekkül makamı böylece. Şey. Yani kul o hale geliyor ki artık kaderde yazılmış kulun Allah'ın kul yönlendirmesinde kul. Yönlendirmesinde tabi bu tembel değil ama çünkü Peygamber Aleyhisselamız dedi Peygamberimiz de. Mesela sabah peygamber, hende kası peygamber savaşta, hende bir peygamber, otursun dua etsin beşikte. Nedir bu? Bu da Allah'a kadar oluyor bak şu Eğer kul elinden gelen yapmazsa Allah'a karşı bu terbihsizlik oluyor bu bu. Nasıl oluyor? Mesela bir genç, 25'li, 15'li, 25'te bir genç böyle bir şey. Sağlığı yerinde, sıhhatı yerinde, her şey yerinde oturmuş, anne bana su getirler, olur mu bu? Olmaz, motorlarda. Olmaz. Ama aynı yaştaki biri gel alakurdu, hasta olsa, olsa ne yapar? Olur, işten motorlarda. Yani kul elinden geleni yapacak, yapacak böyle. Yapacak ama ona güvenmeyecek. tevekkül bu motorla Bir insan direksiyon oturdu, burada gidecek. Hele kişi uzak bir yere gidecek işte, tabii ne yapması gerekiyor? Bence bir kontrol edecek. Acaba şey fiyerini, lamba, şusunu, busunu gerekenleri, benzinini kontrol edecek bunlara. Oturacak, işte, kemerini bağlayacak, terk uygulayacak, ama kul buna güvenmeyecek ama. Yani benim arabam güzel, efendim her şeyim yerinde, ben efendim kuralları çiğnemiyorum, tam bunlara gözetliyorum, gene getiriyorum diye, güvenmeyecek, Allah'a güvenecek Neden? E karşıdan bir çıkıver karşına. Yani istediğin kadar hızını kontrol et. Kuralları çiğnemesinin kadar. İstediğine kadar direksiyonun bilenine kuvvetli olsun, her şeyin yerinde olsun. Ama abinin karşısında bir çıktı işte böyle. Hatta uyuştu almış, alkol almış kişi böyle, acilimiz, saldırma istediği böylece karşına çıkıverdi. Karşıdan çıkıverdi. İşte kul tedbiri alacak, almasa Allah'a karşı bu saygısızlık oluyor kardeşim. Olmuyor. Yani otur, direksiyon araya bindin de, direksiyonu çevirme, gaza basma. Bir de hiç çevirme. Ya Rabbi bu araya gitsin kendine. Olur mu? Olur mu? Yani kul ekecek. bak, Ekecek böyle. Tarlayı sürecek, ekecek. Ama ne alacak? O Allah tehlikeye burada böyle. Tehlikeye gerekiyor. Bu gerekiyor. İşte tevekkülle temelde de karıştırmamak gerekiyor bence. Ama kul kendine güvenmiyor Allah güvenecek burada. Zaten tevekkül güven anlamına geliyor. Vekil etme anlamına geliyor. Güvenme anlamına geliyor sözlükte tevekkül. Kul kendine güvenmeyecek, Allah'a güvenecek kul burada. Benze. O var burada. Benze. Şimdi bu üç tane sıfat, özellik. Bunlar imanla ilgili, bunlara kalbi ameller deniyor bunlara. Gönüllü olan işler böylece. Allah-u Teala Celleşah'ını sevmek, Allah anınca anılınca içinden mutlaka bir ürperte kalbinden Allah'a karşı bir duygu, duyması gerekiyor. Okunduğu zaman imanı kuvvetlenmesi, Allah-u Teala Celleşah'ını tevekkül. Allah tevekkül. Bir yeni yeni evliya makamına basan bir kişi bir mağaraya çekilmiş. Mağaranın önünde bir nar ağacı varmış. Bu kişi de narla yaşıyormuş kendisi. Bir gün bakıyor, nar ağacı kuruma başlamış. Allah üzüne başlıyor. Eyvah nar ağacı kuruyor. kalbine ilham geliyor ki, ey kulum, sen naracan tebrik ediyorsun, bana mı ediyorsun Mevlam? Diyor. Allah atar, kulun rızkını bir yerden keser, ama başkadan bir yerden verir. yazılmış bu şekilde böylece. Ama kul ne yapacak demek ki, kul elinden yapacak, geleni yapacak ama kulda. Şimdi bu üç tane sıfattan sonra, iki tane de şimdi, bedensiz var geliyor şimdi, iki tane de. Belan buyuruyor. Elzine yüküyumu ne salatı? işte bu gerçek müminler namazlarında da dostoluğu güzelce kılarlar. bak. Yüküyumu ne ikame? İkame geliyor. Namazları ikame derler. Ne ikame? Yani yolcu gibi değil, geçici değil. Namazlarını Güzelce kılarlar. Nedir namaz? Namaz müminlerin miracı. miracı. Yani kul günde beş defa dünyadan kopuyor. Her şeyi terk ediyor kul. Abdestini alıyor. Allah uzunluğuna dikiliyor. El bağlıyor. Sevmenin Rabbimsin. Ben senin kulunum. Allah tekmil verme muhtemelen. Günde beş defa. Bu beşte en asgarisi bu ama asıl elli vakit olması gerekiyormuş. Yani bir insanın Allah'ı unutmaması, kişi imanını tam koruyabilmesi, insanın şu kısa dünya falan hayatında kişinin tam teken olgunluğu aslında elli vakit namaz ile mümkün olacak beklik. yani kul sürekli hep namaz olacak ki Allah'tan kopmasın. Fakat peygamberimizin tabi bir mirasla yalvarması ile allah Teala bunu indire indire beş vakte indirdi. Beş vakte indi ama Rabbim buyurdu ki Ya Muhammed'im, Habibim bak arşa bak. Baktı biri on. Arşı gördü. Biri on. Şimdi bu neye benzer? Şimdi insana bazen mesela sürünmeli bir şey verilir. Bazen bir saf su verilir. Bazı kişiye ilave edilir böyle. İşte ağır krisi de, de, şu da, bu da... Yani on çeşit ilave edilir seruma. Yani tek bir serum verilir kişiye. Ama formülü değişik. İlave edilmiş. On çeşit ilave edilmiştirikler bence. İşte... Elhamdülillah biz de namazını beş vakit... Ama her vakitte... On vakit sevabı veriliyor. On katını yükseliyor. Bir kişiye beş vakit namazını... Güzelce kılarsa, kılarsa elandır elli vakte eş değerde kişi hem siyah oluyor, hem de onun ötesinde, hat onun da önlünmüşti ...ruhsal olgunluk mu Yani bir kişi ...ruhsal olgunluktan habere yoksa, eğer kişi man açtının gafreti ise tabii, anlayamazlar tabi, anlayamaz haberleşiyor. Ona göre. Yani namaz kılsa bile yat kalk. Böylece. Hemen acele, patül kötü, ya tamam, sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem, -am, tamam. Bu değil ki o teminler. Amaç bu ya. Nedir amaç? Kul günde beş defa belli vakitlerde Allah-u Teala'nın dilediği vakitlerde ama. Allah da var işte. Çünkü namaz vakitleri güneşe ayarlanmış böyle bak Güneş ayılamış böylece. nedir sabah namazı güneş doğmadan bu nedir insan ilk dünyaya gelişi dünyaya gelen insan gözleri kapalı görmüyor bir şey insan dünyaya geliyor yani kişi dünyaya karanlık görüyor anda dünyaya yeni gelen kişi öyle vakti bile doğsa ona göre dünya karanlık o anda işte sabah namazı nedir insan ilk dünyaya gelişi Öğle namazı güneş tam tepede kişilerin tam olgunluk çağı böyle. Zinde, güçlü kuvveti çağı böyle. Bedensel olgunluk. İkindi vakti akıl yönünden ruhsı olgunluk vakti. Akşamda tekrar ölüm. Ölüm hatta. Yatsı nedir? Şimdi akşam ezanında biliyorsunuz güneş batıyor. Yani batıda güneşin üst kenara görülmedi mi Akşam az giriyor ben Ölçü bu dünya dönüyor. Ama buradaki nedir? Şeri ölçü nedir? Namakiterende sabah doğuda güneşin üst kenarı göründü mü? Samaz vakti bitiyor. Akşam da batıda güneşin üst kenarı kayboldu mu? Akşam az giriyor. Akşam güneş kayboluyor, batıyor. Batıyor ama Evet güneş görülmüyor... ...ama batıda ufukta... kırmızı beliriyor. Ufukta kırmızı beliriyor böyle. Yani dikkat edin bunu görürsün böyle. Yani ufukta havada kırmızılık oluyor. Nedir bu? Tabii güneş yukarı vuruyor böyle. Daha kaybolmadı aslında yer altında. Oraya vuruyor. Yani güneşin izi eseri daha devam ediyor. Şimdi akşam ezanı kişinin ölümü... ...ölümü ama... Ölen kişi hem unutulmuyor kişi. Hem unutulmuyor ölen kişi, kişi, kişi bence. Tabi yakınları, dostları, komşuları, şunları, bunları onu anlıyorlar. Onun eserini anlıyorlar. Bu denedir ya yatsıya kadar. Bu anlamına geliyor bence. Ama yatsıya oldu mu kırmızı tek da kırmızı, beyazda kaybolup gidiyor. Artık karanlık çöküyor. Artık insan unutulur dünyada. Onun tanıyanda pek kalmıyor. Unutulur artık kişi. Nedir o? Artık kabir aleminde kişiyi. Erşik günün sabanamız nedir? Kışın genden diriplip kalkıp mahşere gelişimdir. Yani dünya tasına bir gündür Yani bir gün bir ömürdür belki. Nasıl çiçeklerin bitir ömrü vardır çiçeklerin yeraltı durumu tohum durumu dışarı çıkan filiz verir, e, tomurcuk açar verir, açar gül çiçek olur, duraklama dönemine girir, Ondan sonra sarma, solma döküle gider böylece. İnsan da bunun gibi. insan böyle bir doğuşu var. insan bir gelişme, büyüme çağı var. Duraklama çağı var. Gerileme çağı var derken bir bitki neyse aynı böyle. Aynı kurala bağlıyız. Çünkü Rabbimiz bir çünkü. Bunun koyacağım kural bu işte böylece. Bunu kim değiştirebilir ki bu şey? Öyle mi bizler de? İşte nedir namaz bakınız? Allah'tan dilediği beş vakit namaz böyle. İnsanın beş özelliği bu namaza toplanıyor. Beş özelliği bu namaza toplanıyor. Kişinin toplanıyor. Bu için ibadetlerin başı reisi de beş vakit namaz böyle. Beş vakit namaz böyle. Eğer bizler kuvvetli bir inanç imanla önce bu üç özellik işte oluşsa, kişide Kişinin imanı gelirse, kişide ruhsal olgunlaşma olsa, kişinin böyle gönlü açılsa, kişide bir marifetullah, Allah, tanıma, kişi Allah'a yaklaşsa, tabi o duruma gelen kişinin namazı da gerçekten başlamaz oluyor. Çünkü bu gibi insanlar namazın dışında bile onlar Allah unutmuyorlar. Hele namaza gelince daha özel bir titizi itina oluyor onlarda böyle. Abdestinde, şusuna Hele bir de var ya, nama vaktini bekleme. Mesela öğle 10 dakika, 15 dakika var. ikinde 20 dakika var. Nedir bu? Allah'ın verdiği randevu saatini bekleme. Derler. Mesela bir bakan, bir şey kabul ediyor heyetleri ama hepsine başlıyor randevu saati veriyor. veriyor Allah da böyle yapıyor muhtemelen. Mesela şu yüreğe melan bir saat vermiş. Şu saatte Allah kabedi bize benice. Ondan sonra batı gitirse doğudan başlıyor, batı gitirse böyle. Ama yeryüzünde üzerinde yünüz saat bu randevi bir durmuyor Tamam, bu yer alkar randevu bitiyor, Öbürü başlıyor. O bitiyor öbürü, öbürü başlıyor. Namaz durmuyor yer durmuyor böyle. Bide şu an namazda. namaz kılan bütün müminler tam gerçek bir kardeşlik havasına giriyorlar. Müminler böyle. Namaz kılan müminlerin her biri erkeğe, kadını, evliyası, cahili. Her biri nasıl okuyorlar? Hep biz okuyor böyle. Ben yok. İyyâke na'budu ve yâke neste'in bak. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Ederim yok. Yalnız yardım isteriz. Esselamu aleyna ve Salih salihim. Allah'ın sen sana bize bütün sahibi olsun böyle şey. İşte namaz kılan müminlerin her biri hep okumada biz var. kürri azda Kabe-i Muazzama Mihrab işte. İlk başta Kabe-i Muazzama. saf onu çeviriyor halka böyle. Kertembe. Ondan Mekke, Medine, Şam, Arak derken bütün kür yaz elhamdülillah böylece. Böyle saf saf oluyorlar. Tabi bu muazzam cemaatte, namaz kanı cemaat içerisinde kutuplar var 3 tane, yediler var, 40'lar var, 300'ler var. da Allah'ın belli sayısıyla ediyorlar. Allah'ın aşık kulları var, sahiler var, hastalar var, vardı var böylece. Ama her biri hep biz. Ya Rabbi bizi affeyle, Allah'ım selam bize olsun, bize olsun. İşte elhamdülillah namaz kılan kişi bu muazzam topluma, cemaate ortak oluyor, müşterik oluyor ben işte. Namaz kılme kişi bunun dışında kalıyor muazzamler. Bu muazzam toplum duasının dışında kalıyor. Hatta namaz kılan kişi ölümünden sonra bile... Yine bu duaya ortak oluyor bunlara. Kabrinde, yani bir anlım şirket, hissi var onda bunda. Kişi böyle kabrinde olsun, yine o bundan ortak sabıra alıyor. alıyor Allah'ın rahmeti elhamdülillah bu. Arkadan zekat, nereden buyuruyor. Burada mela buyuruyor, ve mimma. Mimma. Min, aslında, min ve ma kelimeleri birleşiyor. Min, tebziyat Arapça'da bazeniyor. Allah'ın rızkın bazısının bir kısmını Allah yolunda infak ediyorlar. Yunfukun infak etme, Allah yolunda verme. Şimdi bu kurda iki ibadet geçiyor. Namaz, tek yaptı. Oruç, işte ibadetler ya bedenseldir ya da parasal malidir ibadetler. Oruç o da beden olduğu için o da namaza bağlı. Hac ise karışık. Hem para hem beden olmuş oluyor. Onun için geçmiyorlar. İki temel iki ibadeti geçiyor. Bir beden Allah kulluk yapmak, bir de mal Allah kulu yapmak Allah kulu yapmak. Tabii Allah yoluna vermek zikât farz. Yılda bir defa kiminki ki miktarı belirli bir para sahibi sahibiyse üzerinden de bir yıl geçmişse geçmişse bu kişiye zikât farz oluyor. Yüzde iki buçuk farz oluyor bu. Bu tabi Allah'ın kesin emri bu. Sonra tabi zikâtin sahabı da Diğer seyatım daha fazla oluyor. Fazla olduğu için. Bir de bunun dışında yine Allah yolunda bir şey vermek, verebilmek, Allah, Allah verebilmek, verebilmek gerekiyor. Bunu verirken de en iyi yeri seçme gerekiyor böyle. En iyi yeri seçmek gerekiyor. Kişi Allah yolunda bir şey verirken ne kadar daha güzelini seçerse o kadar sahabı çoğalıyor işte muhtemelen O kadar sahabı çoğuluyor. Tabi bilhassa günümüzde cihat, İslam için çalışmak farzı ı ayır muhtemelen günümüzde ablanacak. Bakalım misyonerler değil mi böyle misyonerler? Yani Hristiyan adına çalışanlar nasıl çalışıyorlar böyle? İnciller açıkça. Tabi dağıtıyorlar, şunları para şunları bunlar, menfaatçı çıkar sağlıyorlar böylece öyle çalışıyorlar. Tabii bunun dışında işte güçlü siyahlar ileri Müslümanlara baskı saldırı yapabiliyor. Her şey yapılıyor. Eğer bu durum karşısında Müslümanlar sessiz kalır. Kişiler, insanlar elinden geleni yapmazlarsa Allah katında çok sorumluyuz arkadaşlar. Din bizim dinimiz arkadaşlar. Dinimiz böyle şey. Yine örnek veren futboldan. Mesela bir kişi tuttu takımını. Biri laf attı mı icabından bak kavga ediyor. Takım adına ama tanımıyor. Hatta öyle oluyor ki mesela İstanbul'a başka yabancı neden geliyorlar. Kimi takım adına birini tanımıyorlar böyle Ama aynı takımı tutmaktan kaynaklanan bir sevgi aradan biri. Bunları birleştiriyor. İcabında ölüyor öldürüyor kişi böyle. Tut takım adına böyle şey. E, dine gelince bu kadar sessizlik bu kadar neme lazım bu kadar gaflet bu tabi affedilmez bir olay muhteremden böylece. Edilmez böylece. Eğer dine çalışmak olmasaydı Peygamberimiz bu kadar çalışmaz, yorulmazdı peygamber Peygamberimiz. Peygamberimiz. Ebu Ceydine o mellun kafir Ebu Ceydine Mekir-i Peygamberimize o kadar saldırıyor pek. O kadar saldırıyor peygamberimize böyle. O kadar hakaret ediyor peygamberimize öyleyken ki yine peygamberin ayağına gidiyor. Onu yine Allah'a davet ediyor Muhammed aleyhisselam. Medine döneminde Medine'de İslam dedi kuruldu böylece. Müslümanlar bir araya geldiler. O anda Peygamberimiz Ali Sema'sıyla yine şişirip oturabilirdi böyle. Ama oturmadı mı o dönemde bakın Allah'ın Resulü Peygamberimiz deve üzerinde deve üzerinde o kızgın çöllerde hele yazın yazın böyle, O kızgın çöllerde böyle. O çölde peygamber ne yiyordu Çölde kuruyan arpek be, kurumuş kat, taştan katı kuruyor sıcaktan böyle şey. Peki ne işiyor haşa Aşağı mala gazı yok o böyle şey. Ne var? Su var ama o su tulumda Tulmuşa derin içerisinde çölü ısınan bir su ama. Aleyhisselatı böyle kaynaman suya yaklaşmış bir su böyle şey şey. Peygamber o suyu içiyor Peygamber çölde. Peygamber o katıksız, artekin yine Ne yapar Peygamber Peygamberimiz adıksızları dolaşıyor böyle kable kable dolaşıyor. İnsanlar Allah'a imana davet-i katılamda. Peygamber peygamberimiz bundan ne kazanıyor dünya olarak? Peygamber devletinin reğişi oldu Oldu. Peki peygamberimiz bir seybet oldu mu bakın Bir Biraz sonuca bakalım bakınız. Bir sonuca bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vefat edince Hazreti Ebu Bekir Hazretleri kızı Hazreti Ayşe'ye sordu. Ya Ayşe? Resulullah'ın bir zırhı vardı. Nerede bu zırh? İlk ki Baba. Evimizde bir lokma ekmek kalmadı. Evimizde. Yani katık yok. Evimizde bir lokma ekmek kalmadı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri parası yoktu arpa arpaya, almaya, bize eve almaya. Peygamber Hüseyin Yahudi'ye gitti. Zırhını rehin verdi. Arpa aldı. Orada Peygamber zırhı orada baktığımda. Şimdi bakın Hüseyin der. Buna tabii çok düşüncesiz olaylar var benim için. Biri şu, o anda Medine Murebere de Müslüman tüccar da vardı, o iş yapan vardı Ama Peygamber gitmedi, yağdıt Peygamber. Niye Peygamberimiz? Eğer Peygamberimiz gitseydi bir Müslümana işte param yok, bir vereceğim deseydi, ne yapardı Müslüman? Aman yarası yok Allah, sen canım vereyim. Alır, kini getiride berici. Bak, Peygamberimiz, Peygamberimiz ümmetine, sahabelere peygamberin durumunu bildirmiyor, gizliyor. Gizliyor, peygamber Yahudi'ye gitti. Bence. Gitti Yahudi'ye, bana şu kadar 30 sah arpa aldı. Arpa lazım bana. Param yok ama. Sordu, peki ya Muhammed bir reyin var mı? Zırhını getirelim reyin. Baktı yazdı zırhına, zırh daha çok değerli. Peki. Onu reyin aldı. Yahudi ölçtü bir torbaya koydu, arkaya verdi. Bakımı o Resulullah Peygamber'e olarak omuzun aldı böylece evine geldi, Hicri'de geldi böylece. Bak. Beyin 23 yıl peygamberlik yaptı peygamber olarak. Medine İslam devleti kuruldu. Hem on İslam devleti bayağı zengin ama böyle. Yani Mekke alını, Yemen alını falan böyle yani bayağı genişti böyle. Üstelik yani Arabistan'ın çok daha büyüktü sınırları. Genişti. O kadar Beytülmal'den vardı mal vardı. Ama bakınız, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sırf Allah rızası için, için böyle yaptı. Taz-ı Bekir bunu tabi duyunca çok ağladı Taz-ı İçi yandı. Aa kızım Ayşe. Niye bana sevmedin kızım? Niye bana haber vermedin? Bu kadar Pegah'ın böyle muhtaç durum düştüğünü baba bana söylemedi demeler bence. O gitti, parayı verdi, oradan sıra aldı muhtemelen Bunun için İslam'a çalışmamız gerekiyor muhtemelen. İslam'ı çalışma gerekiyor Yani sahabeler sahbediye durum Allah Pegah'ın sahabeleri. Dağıdılar mi işte böyle? İslamı duruma çalışma İslam'a gerekiyor bence. Hiç olmazsa her insan mutlaka yerine yetişmirsen bir Müslüman yani Yetişirmek gerekiyor. Hulâike kum elmü hakka Şimdi sonuca geliyor şimdi burada. Allah'tan şöyle buyuruyor. Hulâike <gülüyor> <gülüyor> İşte bunu yapanlar. Budur onlar bence. Hem manevi açıdan böyle olanlar. Hümrümün hakka. İşte haki müminler ancak bunlardır mevla bir Hakiki. Hak müminler, gerçek müminler işte bunlardır böyle şey. Yani ahireti dünyaya tercih edenler muhteremdir. Oraya yatırım yapmak gerekiyor böyle şey. Bilhassa İslam işin yani bir kişiyi kurtarmak için ama bir çıkar beklemeden böyle. Yani kişilerin bir şey karşılığı beklemeden sırf Allah'sız için çalışmamız gerekiyor. İşte kim bunu yaparsa Allah buyuruyor. İşte gerçek müminler bunlardır. Peki ne var bunlara şimdi? Bir tabii karşılığı, mükafatı var. Ahirette tabi da. Lehum Onların için var öyle biriyor. <gülüyor> Derece-i Rabbihim derecatın dereceler, derece makamlar. Bu da derecat derecenin çoluğu geliyor. Yani farklı farklı makamlar. Farklı farklı makamlar. Tabi herkesin Allah tevekkülüne göre, tevbesine göre, e, namaz kılışına göre, e, İslam çalışmasına göre Tabi farklı oluyor, Allah biliyor. Bunların için dereceleri vardır. İndi Rabbim, Rabblerin katını indinde, Allah katında. Yani cennete öyle dereceler var bunlara göre işte. Tabi bu dünya bir gün bitecek muhtemelen. Yani biz ölümümüz ama başka dünyadan sonra gelecek. Dünyadan sonra gelecek. Zaten artık ahır zamandayız. Yani bunu böyle bilelim, ahır zamandayız hep alametler beliriyor. Büyük alametler beliriyor böylece. Yani büyük depremler, kıyamet depremler, şunlar bunlar böylece. Yani dünya tabi bu depremi kaldıramayacak. Yani dünyanın dü dünya sarsılacak dünyada. Kaldıraca dünya bunlara. Kaldıramayacak. Dünyanın tabi sonu gelecek. Yani dünyanın mı? Hayır. Yürüyor. Güneş durulacak. dürülecek. Melâ Şemsü yürü. İde şems Güneş durulacak. mi? Yani güneş, ışığı gidecek güneşin, ısı gidecek, enerji gidecek güneşte, güneş kararacak, küçülecek. Bakın, Allah kula böyle diyor. İdeş şemsü kübüret. Mesela günümüzde bilim adamları hesaplıyorlar. İşte güneş daha ne kadar dayanabilir acaba? Tabi hidrojen helyum helium atomu dönüşüyor, fazlası enerjiye dönüşüyor, çıkıyor da böylece. Ne kadar hidrojen vardır güneşte acaba ne kadar dayanabilir? Ama bir de gerçek yeri bilim adamlar bunu söylüyorlar. Bazen bu enerji çabuk tükeniyor ama bence. Güneşte bu patlamalıyor güneşte. Yani normal diye enerji olmuyor güneşte bence. Delim ki 40 milyar 40 katılıyor hidrojen, helima dönüşüyorsa bazen bunun 100 katılıyor dönüşüyor. Güneşin muazzam bir patlamal oluyor böyle. Dünyadaki şeyi etkiliyor. Etkiliyor bunlara bence. İşte Allah'a demek demekle dilediğin zaman Mevlamız öyle bir hızlı bir dönüşüm olacak. Tabi enerji tükenecek. Ne olacak tükenecek muhtemelenler? Yine bugün bir adamları diyorlar, güneş atomları serbest hale diyorlar. Aşırı ısıdan dolayı. Yani güneş tabi aşırı ısı olduğu için atomlar serbest halinde, geniş. Genişlenmeli. Tabi bu gidince toplanacak, dönecek. Allah Kur'an'a buyuruyor, İzle şemsü küvület. Bak güneş durulacak, dürülecek böyle bak. Yıldızlar dağılacak, güneş dağılmayacak. Neden? Mahşere gerek. Yedi alınacak güneş be. Yedi almayacak. Enerjisi bitti anda, en bitti anda güneşin, güneş kararacak ve dürülecek. Atılma bir yere gelecekler, Tabi güneş dürüldü mü, dünya hayatı bitti. Dünya hayatı bitti. Daha tabii çok Kur'an ker ne var böyle? Yani denizlerin taşması. Denize taşıyacaklar. Bütün bu buzu eritecekler, kutbu eritecekler. E denize taşıyacaklar. E, Tertemiz su olacak olacak. Ve kıyamet depremi olacak daha. Yani deprem olacak. Kıyamet depremi bütün niye kapsayacak Önce küçükçe başlayıp hep genişleyecek. Hep genişleyecek. Olmazsa bütün dünyayı kapsayacak böyle. Tüm dünyayı kapsayacak. ...zaten dünya nerede duruyor? Yer kabuğu, altı, erimli bir var böyle. Şey de yapacağız zaten böyle. Ya. Nereye duruyoruz böyle şey böyle? Yani benim basımı dünya sağlam değil ki böyle. Bir yer kabuğu var böyle işte. yer kabuğu var. Bunun için... ...yani zaten artık pek o kadar şey günler yok yani. Ağır zamanda yardımcı. Şimdi bir yerde deprem oluyor... ...biraz yardıma gidilebileceğim. Ama düşünelim ki bütün dünya kapsam deprem oldu kim kim yardım edecek? Böylece. Kim kim ulaşabilecek? Böyle. Ne olacak? Denizlere taşıyacak, şunlar, bunlar olacak. Tabi sonra Allah'ın izniyle elhamdülillah tekrar yinayet olacak Tabii, tabii kıyamet kopacak, yine yinayet olacak. İşte Allah'ın dinde melam bunlara dereceler var. Dereceler var. Böylece. Herkes böyle kabirden kalktığı zaman kişi nasıl ölmüşse yani hangi halde ölmüşse kişi o halde kalkacak, kapına kalkarken böyle şey. Işte. i̇şte en mühimi iyi bir halde ölmek. Ölmek. İyi bir halde ölmek. Yani ruhun olgunluğu. Ruhun olgunluğu böylece. Işte. Peki bir insan bunu dünyada anlayabilir mi? Acaba ruhumuz olgunlaşır mı ruhumuz acaba? İnsan bunu anlayabilir mi dünyada? Anlar. Aslında bir kul Allah'ı unutanmaz, gar olamaz böylece. Günah işleyemez, namaz değiştirir. Bir de o kişinin rüyaları değişmeye başlar, rüya değişmeye başlar. O kişi gece yatığı zamanlar eğer rüyada yürüyüp kuvvetliyse, oğumluşıyorsa o kişinin rüyaları çok farklı rüyalar olur böyle. Bir rüyalar Kişi rüyanın yeşillikleri görür böyle. Dağları her güzel şeyleri görür böyle. Hatta o kişi kendisini uçluğunu görür gökte böyle. Uçluğunu görür. Kabe gittiğini görür. Evliyalarıyla görüşmeye başlar. Peygamberle görüşmeye başlar. gökleri çıkmaya başlar. O kişi uyandığı zaman o kadar tatlı hal ki şu anda zaman böyle tatlı feizli bir hal böyle. Yani gözünü işlere kapardı. Ah ne gibi bir hal böyle. Her bunu yaşayabilse işte bile evlamlarındalar ve bu kişi uykuda dinler işte böyle Uykuda dinler vereceğe. Işte. Diğer insan kafir insanı da daha yorulur, daha yorulacak. Bazı zamanlar gözünü açamaz, gözü başı işer vereceğim Bu hafifler bu verecek. Hafifler bu. Ve mahfirlisi kerim ömelan biri. Bunların bir de Allah'tan mağfiret var nedir mağfiret? Bağışlanma, af olma var böylece. Günahtan arılma, temizlenme böylece. Yani dünyadaki kitab oluyor böyle. Dünyadaki oluyor böylece. Demek ki bir insan Allah tevekkül etse, kişi Allah kelamı diye okusa, dinlese, kişi Allah'a anınca işlem ürperti olursa, kişi Allah'a çok hatırlayabilse, namazı insan güzelce kılabilse, kişi Allah'ın dinle çalışabilse, maddi mane kişi çalışabilse, o kişi hiç farkı olmadan onun günahları temizleniyor. Arıyor diyor kişi böylece. Aranıyor. Peki bir insan günahattan arındırın da fakra varabilir mi? Onun da farkına varır. Var, Nedir günahlar? Günahlar üzerimize ağırlık, katet sıkıntı, darlık bunalım Kişi günahdan arındığı ölçüde kalbinde genişlik Yaralık, huzur, hafif başlar böylece. Onun için tebtab duymuşsunuzdur. Bazı su üzerine yürüyor, batmıyor. Hatta bahili havada uçuyor. Karamettir böylece. Neden? Günah yok. Gerçekten kurtulmuş atladı. Gerçek mi? Ancak günah çekiyor böylece. Günah çekiyor. İşte mevlam buyuruyor, bunlara muhabbet vardır. Bir de rızkı kerim. Ya bu da tabi cennette elhamdülillah. Bir de elhamdülillah rızık u Kerim nedir bu da? Artık Allah'ın ikram ettiği çalışmadan, çabalamadan ebedi hayat, ebedi rızık. Cennette. İnşallah nasip etsin. Hepimizin inşallah Bunlar yaşamayı Allah'a emanet olun. Fatiha.